Günaydın güzel Güven Bey. Merhaba Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Ee, günaydın Can. Evet şimdi bu daha uzun vadede konuşmayı planladığımız bu Maya takviminin sona ermesi meselesi vardı. Uzun en uzun gecelerin de sonuna denk geliyordu fakat. Maya takvimi bitti. Kıyamet henüz gelmedi. Biz en azından dünya burada dönmeye devam ediyor ama belki de e, apokalips dedikleri felaketin ta kendisi de küresel iklim değişikliği olarak önümüze gelmiş gibi görünüyor. Belki bunu uzun vadede bu te teoriler nasıl çıkıyor diye e, konuşmamızda çok yarar olabilir herhalde. Tamam. Ben de isterim yani geçen hafta E, tatil olduğu için Açık Gazete bu konuyu son dakikada söyleyeceklerimizi söyleyemedik ama aslında e, Maya takvimi ışığında işte 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu geliyor dendiği zaman geleceğe dair bir e, tezle karşı karşıya e, kaldık e, demek oluyor. Şimdi e, Antarktika'da buzullar eriyor bu gidişle e, 100 sene içinde 6 derecelik bir yükselme olacak ve şöyle bir şeyler olacak dendiği zaman da geleceğe ait bir tezle karşı karşıyayız. Bu iki tez ve geleceğe ait bir şeyler söylüyor ama e, çok farklı yerlerden gelip çok farklı yerlere doğru gidiyorlar. Evet. E, bu tür tezlerle karşılaştığımız zaman eee Bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Bilimsel bir tez ne şekilde, nelerin ışığında değerlendirilebilir? Daha ziyade içinde kehanet içerdiği düşünülen tür metinler, kutsal kitaplar falan bunların içerdikleri tezler nasıl değerlendirebiliriz? değerlendirmelidir? Bu ikisi Değerlendirme ve de metodolojik fark nedir? Bunlar bence ilginç konular. Bunlardan konuşalım. Bir de psikolojik olarak biz insanlar bu tür kehanetler konusunda belki biraz gıdıklayan bir şey var. Böyle çok bir yaptınız inanmaya ya da merak etmeye falan. bu nereden kaynaklanıyor? Bu konuda da Bilişsel bilimin yaptığı bir takım son zamanlardaki çalışmalar var. ben hepsinden bahsederiz diye umuyorum. Fakat gündeme bambaşka bir, bir şey geldi. Dolayısıyla bu Maya takvimi işini ileri bırakıp şu ODTÜ konusunda konuşabilir miyiz acaba? Ve akademik özgürlük, özellik konusundan filan biraz bahsetmek mümkün olur mu? Evet özellikle çok son dakikada dün akşam da Galatasaraylı akademisyenler kendi yapılmış olan açıklama bizden değildir şeklinde bir açıklama getirerek gece, yani salı 0.30 itibariyle evet, yeşilgazete.org sitesinden Durukan Dudun haberiyle bunu da öğrenmiş olduk. Evet ve büyük bir şey var yani üniversiteleri de birbirine kırdırıyor şeklinde de haberler de geliyor iktidarın öte yandan da mesela karşımıza gene bu seferde NTV MSNBC'den gördüğümüz bir başlık var. ODTÜ yalnız kaldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi yalnız kaldı diye ve büyük bir başarı kazanmışken bunu gölgeledi. Gölgelemeye çalışıyordu. Bu ODTÜ öğrencileri ve rektörlüğü diye. Evet bir açıklama bir açıklama daha var. Ee, Bilim ve Teknoloji Bakanı Ergün, Nihat Ergün kimsenin yapılan işe gölge düşürmeye hakkı yok. Göktürk 2'nin donanımı ve tasarımı yerli. Türkiye bu teknolojiye sahip 25 ülkeden birisi artık demiş. Ve bu e, zıtta da Böyle tekrardan işaret etmiş. Evet, bunları ben de okudum... ...programın zamanını bir taraftan beklerken. Şimdi önce şunu söyleyeyim... ...birkaç gün önce bu otuzdaki olayların üstünden... ...hemen iki gün falan geçmişken... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden bir kınama metni... ...geldi. Birkaç yerde yayınlandı. tek böyle medyada böyle şeyler... ...kendine çok yer bulamıyor ama... O, metinde, o metinden iki cümle okumak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi hı hı. E, öğretim üyelerinden 150 kadarı e, imzalamışlar topluca e, yazdıkları bir metin. Diyorlar ki otcu yerleşkesine gelen çok sayıda polisin tören sırasında yerleşkenin muhtelif yerlerinde meşru ve demokratik protesto haklarını kullanan öğrencilere karşı orantısız güç kullandığı anlaşılmaktadır. Üniversitelerde ya da başka toplumsal ortamlarda devletin emniyet güçleri tarafından bu tür şiddet olaylarının tahrik edilmesi, yaratılması ve sürdürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Şimdi ben bunu görmüş okumuştum bu metni. Bunun arkasından dün Habertürk gazetesinde, internet sitesinde şöyle bir başlık bir fotoğrafın altında gördüm. Üniversitelerden ortak tepki. ...Ottu'daki gösteriler kınandı... Evet. ...diyor. Altında da Marmara Üniversitesi... ...İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan... ...filan isimlerini yazmış. Yani doğal olarak şey diye düşündüm... ...işte biraz geç kalmakla... ...birlikte işte Boğazi'nin... ...2-3 gün önce yaptığı türden... ...herhalde bir kınama yaptılar... ...filan diye... ...sonra baktım haberin altında... ...Ottu'daki gösteriler... ...kınandı cümlesi var... Genellikle medyada e, özne nesne karışıklığı oluyor e, bazı şeylerde, e, başlıklarda. Bir kere kınanan şey gösteri değil olsa olsa gösterinin failleri olur ama evet. böyle demek istemiyorlar herhalde. Bu e, gösterinin faillerine karşı orantısız güç kullanan e, polisler kınandı, e, yanlış yazmışlar yine filan diye bakarken... Birden gördüm ki gerçekten burada kınamanın nesnesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evet Güven aynı hataya ben de düştüm işin ilginç tarafı. Daha bugünkü programın ortasında yani Marmara Üniversitesi İTÜ, Yıldız Teknik, Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin ortak açıklamasını görünce onlar da akademik ve öğrencilerin hürriyet ve özgürlüklerini savunan bir bildiri yazdılar zannetmiştim aynı şekilde altını okuyunca fark, farklı bir metin olduğunu gördüm ben de. Evet, belki şundan da yani e, ne bileyim Hacettepe, İstanbul Teknik Üniversitesi Galatasaray falan dediğimiz zaman e, akademik ne daha sahip çıkan ya da işte geleneksel olarak bunu biraz daha işselleştirmiş filan kurumlar hakkında evet. geliyor. Bu yüzden de belki Ben böyle yanlış anladım ilk okuduğum zaman. Fakat sonradan durumun aslında ne kadar can sıkıcı olduğunu tabii haberin kalanını okuduğum zaman anladım. Burada bir, bir sürü soru sorulabilir. Bir tanesi şu, bu açıklamayı yapan kim? Haberde sanki bütün üniversite bir camia olarak böyle bir kınamada bulunmuş E, şeklinde yansıtılıyor. Halbuki açıklamayı yapanlar bu üniversitelerin rektörleri. Evet. E, bu açıklama kimi bağlar? Rektörün açıklaması üniversitenin içindeki bütün öğretim üyelerini tabii ki bağlamaz, bağlayamaz. E, rektör üniversitenin sahibi de değil. E, herkes adına konuşma yetkisi olan bir kişi de değil. E, bu bir kere yanlış yansıtılıyor ki nitekim e, sizin de belirttiğiniz gibi Galatasaray Üniversitesi e, öğretim üyeleri ...nin bir kısmı hemen bir açıklama yapmışlar. Benim aslında okuduğum haber de... ...Galatasaray Üniversitesi'nde belki... ...bu metin hazırlanmış ama... ...İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik, Marmara... ...Mimar Sinan filan üniversiteleri de... ...Yıldız Teknik de dahil olmak üzere... ...bu üniversitelerdeki öğretim elemanları da... ...bu açıklamaya e, katılmışlar. E, bu metne katılmışlar ve... ...rektörlerinin açıklamalarının... ...kendilerini bağlamadığını belirtmişler. Evet. Dolayısıyla bence bu e, otluyu kınayan açıklamalarda yüz kızartıcı bir şey var. Fakat Allah'tan e, bu e, rektörlerin kendi adlarına yüz kızartıcı bir şey bütün e, öğretim üyelerini bağlamıyor. E, bu bir. E, i̇kincisi, e, bunun üstüne e, şeyde internette biraz aranıyordum, orada... Ee, NTV'de e, Oğuz Haksever'in Moderatörlüğünü yaptığı programda e, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bu konudaki konuşmasının e, Videosunu buldum hmm. e, Orada şöyle dikkatli bir şekilde Dinledim ve bu konuya geldiği zaman e, Başbakan şöyle diyor e, Tam olduğu gibi Aktarıyorum e, kendi konuşmasından Siz ne biçim öğretim üyesisiniz Ya da, diyor da. Sizin yetiştirdiğiniz Öğrenci buysa Türkiye batmış. Bu öğretimi üyeleri olsa ne olur, olmasa ne olur? O oyu da böyle uzatarak söylüyoruz. Evet. Karşısında da her iktidarın pişekere kıdemli bir gazetecimiz var. O da evet bize, haklısınız falan diye kafa sallıyor bir taraftan. Ee, şimdi e, son zamanlarda özellikle başbakanı her şey bir ayak bağı gibi gözükmeye e, başladı. Öyle gözüküyor. Bu kuvvetler ayrılığı meselesi de biraz öyle bir şeydi. Akademi de aslında kendi içinde olması gerektiği gibi bir kuvvet olabilse eminim başbakanın onu da bir ayakbağı olarak görebileceği kesin. Böyle bir kuvvet olamadığı için şimdilik işte böyle bir belki bir can sıkan küçük bir saçmalık falan gibi gözüküyor. Ben öyle anlıyorum başbakanın ve hükümetin gözünde. Yani işte böyle bir aykırı ses bir yerden çıkıyor. Allah'tan ki hemen ülkenin dört yanındaki başka üniversitelerin aktörleri aa çok ayıp olmuş, biz katılmıyoruz kılıyoruz filan diye hemen başbakandan yana çıkıyorlar. Şimdi burada iki tane ilginç şey var. Bir tanesi şu biliyorsunuz YÖK kurumu 1980 darbesinin bir projesiydi. Bugün gün bugün hala ortalıkta duruyor. Üniversiteleri merkezi bir otorite altına toplamak, vesayet altına almak falan gibi sebeplerle kurumsal özgürlük ve özelliklerin azaltılmasına yönelik olarak son derece darbe mantalitesi içinde kurulmuş bir yapıydı. İşte o gün bugündür benzer bir şekilde gidiyor. Bugün... Üniversitelerdeki rektör seçimleri her ne kadar üniversite içinde kendi hocalarının oylarıyla belirleniyor gibi gözükse de aslında sonra yükün filtresine maruz bırakılıyor. Arkasından da Cumhurbaşkanı seçimde bulunuyor ve işte bin oy almış bir rektör adayı birinci gelmişken... Onun %1'i kadar bir oy almış bir rektör adayını bile YÖK artı Cumhurbaşkanlığı bir ortak projeyle üniversitenin başına getirebiliyorlar. Özellikle son 10 yıldır rektör atamalarının nasıl gerçekleştiğine ben dikkatlice bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Cımbızlanarak üniversitenin başına getirilen rektörlerin bugün böyle bir otluyu kınayan bir açıklamada bulunmasına doğrusu hiç şaşırmadım. Fakat e, akademimizin hali, e, belki pürmel hali demek lazım. E, hiç, hiç açıcı değil. Hem şaşırtıcı değil, e, öte yandan da e, çok can sıkıcı. E, bu da böyle. Evet. Bir başka nokta daha var diyordunuz. Söyle, e, i̇kisini de ele aldık mı? Ben bir de şeyi söylemek... E, e, e... Ee, sonra... e, buyurun, buyurun ben sonra tekrar e, iki nokta daha var ona da sizden sonra deneyim. ben bir de e, şimdi e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi e, Ferdan Ergut'un e, bir e, açıklaması da vardı onu da Yeşil gazetede gördüm e, diyor ki ortak açıklama yapan üniversitelerin tek merkezden yönlendirildiği yönlendirildikleri çok belli diyor ve bu acı olan şu ki bunlar daha dün kurulan üniversiteler değil. Tek bir merkezden yönlendirildiklerini bu kadar ayan beyan ilan edebilmiş olmaları çok üzücü ve Adalet ve Kalkınma Partisi gemi azıya almış üniversiteleri birbirine kırdıtacak demiş. Oldukça çarpıcı bir gözlem bu ama insanda bu bildirileri okuyunca gerçekten de tek bir merkezin den yönlendirildikleri ibaresini haklı kılacak bir üslup görünüyor yani ne diyorsunuz vallahi tek bir merkezden yönlendiriliyor yönlendiriliyorlarsa mı daha kötü yoksa herkes kendi başına hareket edip <gülüyor> e, burada evet. böyle birleş İkisiler ise mi daha kötü bilmiyorum doğrusu evet. hangisi daha kötü ikisi birbirinden kötü gibi <gülüyor> evet. gözüküyor e, fakat e, şunu hatırlayalım Şu, benim yaşımdaki insanlar hatırlayacaktır e, şimdi kaseti 30 sene kadar geriye sararsanız e, o zaman da ülkesinin aydınlarını hocalarını falan böyle çok popülist bir dille hadi mitinglerde önünde toplanan e, ve alkış tutan kendisine kalabalıklarına şikayet eden bir adam vardı. Şimdi bugün bambaşka bir pozisyonda e, darbe komisyonuna gelmemek için işte hastaneden televizyonla bağlanıyor filan. E, 1984'te e, bu e, çok karanlık bir e, dönemde bir, bir takım cesaretli insanlar ortaya çıkıp aydınlar dilekçesi diye bir dilekçe yazdılar. Bunu götürüp e, Cumhurbaşkanı'na sundular. Nasıl bir ilke istedikleri, Türkiye'nin e, gidişatından ve halinden... E, ...duydukları hoşsuzlukları... E, ...filan e, belirten... E, ...güzel bir metindi. Evet, aralarında e, ben de bunun, vardım imzacılar siz de Evet, siz de vardınız. 1300 kişi kadar... E, ...imzalamıştı. E, buna çok kızmıştı... ...Kenan Evren. E, ve bir noktada... ...ben ne yapayım böyle aydını... ...demişti tarihe geçen bir <gülüyor> sözdür. Evet. E, bu... Dilekçe'ye önayak olmuş olan insanlardan birisi olan Aziz Nesin de kendisine cevap olarak... E, ...devlet başkanı bizi bir şey yapsın diye biz aydın olmadık e, demişti. Şimdi ortada müthiş bir söylem benzerliği var aslında. Farkındasınız herhalde. Yani ben ne yapayım böyle aydını demekle... ...böyle hoca olsa ne olur, olmasa ne olur demek aslında birbirine çok benzeyen evet. şeyler. E, şimdi bu tür söylemlerin karşısında e, boyun büküp el divan durup e, alkışlamak şakşakçılık yapmak falan e, kolay fakat şunu unutmamak lazım e, sel gider kum kalır e, 1984'ten bu zamana ne kaldı e, Kenan Evren'in önünde her daim e, el divan durup şakşakçılık yapan bir sürü insanların utancı kaldı öte yandan e, Bir de aydınlar dilekçesi gibi cesaretli bir girişimi örgütleyip yüz akıyla muhalif bir ses çıkartabilmiş olan başka türlü insanlar için duyduğumuz iftar duygusu kaldı. Bugünden yarına da, yarına değilse 3 sene, 5 sene, olmadı 20 sene sonrasına bence benzer şekilde kendilerini hükümetin memuru sanan rektörlerin yaptıklarının utancı kalacak bir yanda. Öte yanda, öte tarafta da bu yüz kızartıcı duruma karşı çıkan e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hocalarının, öğrencilerinin özgürce dik duruşu e, kalacak akıllarda. Ben böyle düşünüyorum. Ve e, buradan e, ODTÜ'deki ve ODTÜ'ye destek veren e, öğretim üyesi, meslektaşlarımı ve öğrenci arkadaşlarımı kutlamak isterim izninizle. Estağfurullah tabii. Ee, ee, yani ODTÜ e, rektörü e, Ahmet Acar'ın da, Profesör Ahmet Acar'ın da Yani radikalde yayınlandı. Ottü'de protesto ilk defa görülen bir şey değil. İnanamadığımız ölçüde güç kullandı polis. Kreşlerin olduğu bölge dahil gaz bombaları. Kampusun orta yerinde gaz ve ses bombaları atıldı. Ben görmedim ama öğrencilerin dövüldüğü bilgileri var. Oysa polis yanlış gördüyse yakalayıp gözaltına alır. Dövmek ne demek? Biz nasıl öğrencilerin protestolarını barışçıl yapmasını istiyorsak bunu da kabul edemeyiz şeklinde konuşmuştu. Bunun nesini protesto ettiklerini anlayabilmiş değilim doğrusu ben de o diğer üniversiteleri. Evet, yani bir de 1980'li yıllarla şimdiki zaman arasında şöyle bir fark var. Herkesin elinde artık kayıt yapan ses ve görsel. ...kayıt yapan cihazlar var... ...cep telefonları var... ...herkes böyle şeylerin kaydını yapıyor... ...sosyal medya diye bir şey ortaya çıktı... Hı hı. ...ben öğrencilerin kendi çektikleri... ...cep telefonlarıyla... ...üç beş videoyu izledim... ...oradan sahiden de... ...hiç provoke edilmeden... ...polisin kendilerine saldırdığı... ...işte gaz bombası attı filan... ...orantısız güç kullandığı belli oluyor... ...dolayısıyla... Yani biz ne olduğunu biliyoruz filan işte başbakan öyle konuşuyor şeyler bunlar bu öğrencileri bu konuşmasında hem terörist hem anarşist yaptı bu arada. Tabi bu ikisi çok farklı şeyler filan fakat hepsi birbirine girmiş karman çorman bir çorba olmuş vaziyette. Dolayısıyla yani her ne kadar böyle şeyler medyada yer bulamasa da kendine başka mecralarda yer buluyorlar. Sosyal medyada yer buluyorlar. Gerçeğin ne olduğunu görmek isteyenler için aslında yeterince bilgi ve belge ortada 30 sene öncesine, 40 sene öncesine göre çok daha hazırda bulunabilecek şekilde bulunuyor. Son olarak da şunu söylemek isterim, bu Lütfen. üniversitelerdeki özel ve özgürlük meselesi bence bizim akademik dünyamızın kanayan bir yarası olan intihal meselesiyle bence çok yakından ilgili. Yani birisinin olmaması özellikle ve özürlüğün ve e, üniversitede hocalığın bir tür memuriyet gibi e, görülmesi hem dışarıdan böyle dayatılması hem e, içeriden bazı akademisyenlerin bunu içselleştirerek kendilerini memur sanıyor olmaları ile e, işte sağdan soldan derleme, çalma, e, çarpıntı şeylerle, e, materyallerle e, doçent ya da profesör olmalar, başkasının yazdığı işlerin altına imza atıp e, kitap diye yayınlatmalar falan. Bunlar aslında bence birbirlerine çok yakından alakalı şeyler. Eğer e, önümüzdeki aylarda açık bilincin içinde üniversitede özellikle özgürlük ve akademik dünya üstüne bir e, tema tutturup birkaç hafta konuşursak, bunlardan da daha detaylıca bahsederiz diye umuyorum. Evet bu intihal meselesinin altını çizdiğiniz vurguladığınız bunu çok bence de iyi oldu. Çünkü benim de çok eski tarihlerden beri bu işte hasbel kadar ilgilenmişliğim vardı. Ve meselenin gelip dayanıp yükün kurucusu. Yani Türkiye Üniversitelerinde 1980 darbesinin En çarpıcı ürünlerinden biri olan ...baskıcı Yökün, bizzat kurucusunun önemli bir intihal, çok önemli dünya çapında bir intihal çalıntı eserle malül olması da bu işin tuz biberi yani aslında tüy dikiyor diyebiliriz üzerine. Evet, yani bu da bir ironi mi görmek <gülüyor> lazım yoksa işte ...kel başı kimşir tarak mı demek lazım? <gülüyor> E, i̇nsan şaşırıyor doğrusu. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Size de yeniden geçmiş olsun. Çok evet, teşekkürler. Hoş bulduk. Görüşmek üzere. Açık Bilinç ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri